Arkadaşlar herkese merhaba. Çağdaş Düşünme'ye hoş geldiniz. Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte düşünme üzerine konuşacağız bugün de. Her program olduğu gibi başlayalım. Merhaba hocam hoş geldiniz. Bir önceki programda düşünmeyi iki başlık altına hmm. anlatık hocam. Biyolojik düşünme, beşeri düşünme dedik. Bugün yine bu konuları ele alacağız ama beşeri düşünmeyi daha fazla detaylandıracağız. Doğru. Özellikle beşeri düşünme üzerinde duracağız. Animal ve hüminal düşünme zaten programın iskeletini oluşturuyor diyebiliriz herhalde. Ona da sık sık değineceğiz ve insanın beşeri düşünme gelişiminden bahsedeceğiz. Buyurun çok vakit kaybetmeden başlayalım. Biyolojik düşünmeyi bir hatırlayalım mı dilerseniz önce? Tamam insan dediğimiz zaman insan iki yapıdan oluşur diye bunu her zaman bileceğiz. Dolayısıyla her şeyi iki tanedir. Biri doğuştan olan biyolojik, hormonal, kimyasal animal dediğimiz hayvansal yapısı. Bu et kemikten oluşan bedenimizdir. Diğeri de insani, beşeri hüminal yapısıdır. Biyolojik yapı Verilidir, vardır, hazırdır fakat beşeri yapısı kazanımlıdır. Bunu insan icat etti, insana monte etti ve beş milyon yılda gıdım gıdım düşünürleri sayesinde geliştirdi ve bugünkü aşamaya gelip bugünkü icatları yapabilir hale geldi. Biyolojik düşünmenin nasıl yapıldığını geçen dersimizde anlatmıştık. Bu dersimizde beşeri düşünmeyi anlatacağız. Beşeri düşünme, siz de soruyorsunuz vatandaşlarımıza, maalesef cevaplayabilen olmuyor. Ben de öyle anladım ki her program bunu tekrarlamamız gerekiyor hı hı. ki öğrensinler. ...beşeri düşünme... ...fikir üretme işlemidir. Dolayısıyla... ...fikir üretmeyen düşünme... ...düşünme değildir. Ya eksiktir... ...ya da yanlış düşünmedir. Şimdi bizde o kadar çok yanlış düşünmeler var ki... ...yani insanda... sadece bizim millet dediği... ...insanda... ...beşeri düşünmenin birkaç çeşidi var. Bunların hangileri... ...değer üretiyor hangileri üretmiyor onları anlatacağız evet hocam. her zaman yine tekrar etmek zorunda kaldığımız bir konu daha var e, düşünme ile düşünceyi birbirinden ayırmak konusu kesinlikle hocam evet bizim e, bizi dinleyenler kitabımızı okuyanlar e, kullanıyorlar önce bir düşünme diye başlıyorlar ama yerleşmediği için e, hafızaya iki kelime sonra gene düşünceye kayıyor. Halbuki düşünme fikir üretme işlemidir. İngilizce buna thinking deniyor. Eski dilde tefekkür deniyor. Düşünce ise İngilizce sifottur. Bizim de eski dilimizde fikir demektir. Bunu da ee, insanlığın geçirdiği düşünce evreleri diye birisi benim kitaptan almış aynısını da gazetenin birinde e, söyleşide dokuzunu da kullanmış hmm. ama yabancı olduğu belli ee, daha sonra düşünmeyle başlıyor ama daha sonra e, düşünce kayıyor geçiyor ya. kayıyor tabii. Hocam, dediniz. ben bunu hmm. tekrar göstereceğim çünkü geçen hafta tam göremedik yazmış bir izleyicimiz ee, tekrar göstereyim ben kitabınızı siz anlatın bu arada o kitabı ee, merak ediyorlar çünkü nereden alırız diye soruyorlar soruların Hı. içinde çok var internete girdiklerinde oradan bulabiliyorlar nereden alacaklarını evet mı. internet üzerine aspartı, Evet. demek ki eğer beşeri düşünme yoksa insanda yok demektir bu konuda çok sayıda filozof zaten e, kesin soncul ve çıkarsamalarda bulunmuşlardır. E, düşünüyorum. O halde varım gibi Descartes'in sözünden tutun da filozof ilk filozoflara varıncaya kadar hepsi insanın e, düşünmeden ibaret olduğunu söylüyor. Hı hı. Eğer o düşünme yoksa biyolojik bir beden olarak var. Ona da insan denmiyor. Şimdi beşeri düşünme dediğimiz zaman bu iki tanedir. Biri sistemsiz düşünme öbürü de sistemli düşünmedir. Bir tane sistemli düşünme var ama birkaç tane sistemsiz düşünme var. İlk felsefenin çıkışına kadar M.Ö. 1000'den itibaren insanlık 5 milyon yıl bir düşünme yapıyordu yapmıştı fakat biz ona sistemsiz düşünme diyoruz çünkü ilk felsefe ortaya çıktığında düşünmeye ve o düşünme işlemini yapan aygıt olan akla aklı da tanımlayalım bu arada beşeri aklı özellikle aklın da ne olduğu pek bilinmiyor herkes haklı çünkü eğitimin hiçbir kademesinde okutulmuyor Herkes akıl akıl diyor ama ne olduğunu bilmiyor maalesef. Dolayısıyla felsefe ile birlikte hem düşünmeye hem de akla sistem getirilmiştir. Sistem nedir? İlkeler ve kurallar bütünüdür. O zamana kadar sistemsiz düşünme yapıldığından söylenen sözlerin ileriye atılan fikirlerin test edilmesi hem mümkün değildi hem de söz konusu değildi. O nedenle ağzı laf yapan biraz da işte hayal ve tahayyülünü kullanabilen kişiler bir fikirler attılar orta, ortaya ve insanlığı o zamanki insanlığı bunlarla hem yönettiler hem hem de hayatlarını yaşamalarına yardımcı oldular. Yani felsefeden önce biyolojik düşünme dışında yine beşeri düşünme vardı ama sistemsizdi. evet doğru aynen. Tabii beşeri düşünme yoksa beşeri fikir yoktur. Olmaz. Ama felsefe çıktığı zaman da ortaya zaten boğuşacağı bir fikir malzemesi vardı. Zaten felsefe bir boksörün kum na ihtiyacı duyması gibi felsefe de boğuşacağı, çatışacağı fikirlere ihtiyacı var. Hı hı. O nedenle felsefe ilk çıktığı zaman o zamana kadar daha sonra bugün yetişirse onu da anlatacağız. İnsanlığın geçirdiği düşünme evrelerinden ilk üçü o zamana kadar mevcut idi. Ve bu ilk üçüyle pek çok fikirler üretilmişti fakat sistematik akılla felsefe yapılmaya başlayınca ilk iş bu o gün var olan mevcut fikirlerle boğuşmak oldu onları irdelemek, sorgulamak test etmek o günün e, sistematik insan aklına göre ne kadar rasyonel olup olmadıklarını ortaya koymuşlardı bu e, işlemin sonunda felsefenin e, yapılmaya başlamasıyla birlikte bu işlemin sonunda gördük ki o zamana kadar üretilen fikirlerin büyük çoğunluğu sınıfta kaldı. E, eleğin altına düştü. E, bir kısmı da kaldı ve halende devam edenleri var. O nedenle Manevi dediğimiz zaman manevi kelimesi de bizde yanlış kullanılır. Manevi sanki ilahi anlamında kullanılıyor. Halbuki manevi Arapça mana kelimesinden gelir. Mana da anlam demektir. Dolayısıyla manevi dediğimiz zaman anlamsal demektir. Bu anlamı kim üretiyor? İnsan üretiyor. Dolayısıyla manevi dediğimiz zaman e, insani fikir ve insani olmak demek, demek olarak ortaya çıkıyor felsefeye göre. Evet. Bu sistemli düşünme ortaya çıktıktan sonra efendim o zamana kadar var olan sistemsiz düşünme çeşitleri Yavaş yavaş ortadan kalktı. Yani nerede kalktı? Düşünme alanında kalktı. Ama halen bugün bile varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat artık bugün onlarla hiçbir değer ve sonuç üretilemiyor. Şimdi buradan, buradan insanda iki tane ee, akıl ve düşünme var dediğimizde biri biyolojik öbürü beşeri bunu da biraz daha değişik açıdan ele almak gerekiyor. Şöyle insan bedeninde vücudunda yerleşik olan ev sahibi olan biyolojik akıldır. Dolayısıyla Beşeri akıl ile biyolojik akıl arasında büyük kavga vardır bu bedende. Çünkü biyolojik akıl kendi sistemini, düşünmesinin tehdit altına alacak her şeye karşıdır. Beşeri düşünmede biyolojik düşünmenin yapılmasına bir tehdit olarak görülür. Çünkü beşeri düşünme yapıldığı zaman biyolojik düşünme devre dışı e, kaldığına inanıyor. Devre dışı kalınca onun görevi olan onun görevi, biyolojik aklın görevi bu bedenin vücudun varlığını sürdürmek. Onun dertlerini, ihtiyaçlarını, acılarını, sancılarını sürekli kontrol etmek, gözetlemek ve gerekli bilgileri sinirlerle beyne, biyolojik akla ulaştırmak ve oradan bir gerekli olan yerlere e, gerekeni yapmaları için komutlar ve emirler vermek. işi budur onun. Fakat beşeri düşünme yaptığınız zaman, hele de kendinizi vererek kaptırdığınız zaman bu sefer bu Böyle düşünme yapan çok az kişidir bizde de. E, yapanlar bilecektir. E, kendinizi bir şeye verdiğiniz zaman vücudunuzdaki acıları da duymazsınız. Çünkü biyolojik akıl devre dışı kalmıştır o an, o durumda, o anda. E, bunu istemiyor. O nedenle iki düşünme arasında bir e, kavga var, evet. düşünme var. Peki nasıl gelişti beşeri düşünme, beşeri akıl? Beşeri akıl beş milyon yılda gelişti. Gıdım gıdım düşünme işlemi yaparak gelişti. Efendim işte bu beşeri düşünmeyi yapan kişilerin aslında en büyük engeli yine kendi bedeninde bulunan biyolojik akıldır. Çünkü düşünme yapmaya kalktığınız zaman... Sizi o beşeri düşünmeden alı koymak için biyolojik akıl üçüncü bir düşünme biçimi olan e, sofistik düşünmeyi devreye sokuyor. Biz ona münafık düşünme de diyoruz çünkü münafık, bölen, ayrıran, ayrıştıran demektir. E, biyolojik akıl kişiyi beşeri düşünmeden koymak için bu sofistik aklı ve düşünmeyi devreye sokuyor. Şimdi üç tane mi oldu düşünme bismimimiz? <gülüyor> Şu anda üç tane zaten e, üç tane bu insanda var. Hı hı. Sürekli var. Evet. Yani beşeri düşünmeyi yapmayan da yapmayanlarda iki tane var. Biri biyolojik, o biri sofistik. Hı hı. İkisi de insanlığı e, üretecek, insanlığı geliştirecek, insanlık, insanilik yapacak şey üretmezler. Bilgi ve fikir üretmez. İkisi de üretmez. Hı hı. Dolayısıyla insaniliği üreten e, akıl ve düşünme bu beşeri insani hüminal dediğimiz akıl ve düşünmedir. Hı hı. Şimdi beşeri düşünmekten bahsettik hocam. Beşeri düşünmeden bahsettik biyolojik düşünmeden de bahsettik de bu münafık düşünme biraz daha açalım. Şimdi bu münafık düşünme şimdi mesela size de sorsam herkese kime sorarsanız sorun bu herkeste vardır. Kendiliğinden aklınıza bir şey gelir ve o kendiliğinden düşünme yapar. Hı <gülüyor> hı. Bu herkeste vardır. Evet. Özellikle uyumadan önce gelirdi. Uyumadan mi? önce... Ya da bir şeyle uğraşırken ilgimiz dağılır. Tabii, bir şeyle uğraşırken özellikle ne zaman şey düşünme yapmaya kalkarsanız, beşeri düşünme o zaman mutlaka o sizin aklınıza gelir. <gülüyor> Kendiliğinden gelir de çok oluyordu hocam hı. bana. Ders çalışıyorken e, bir sayfaya uzun süre baktığım oluyordu. Başka bir yere kayıyordu aklım mesela. Başka bir şey düşünüyordum. Münafık düşünmem oldu. İşte oluyor. o nereden geliyor? O önemli. Hı hı. İşte biz felsefi açıdan bakarak söylüyoruz. Tabi psikolojik biyolojik tık bir açıdan değil. Ama her şeyin bir de felsefi boyutu var. Biz felsefe olarak onu şöyle tespit ediyoruz. Bu sofistik düşünme ve sofistik akıl ee, nedir o? Bu tıpkı bilgisayarınızda mailinize gelen spam, korsan, istenmeyen mailler gibidir. Hı hı. Kendiliğinden gelir. O nedenle kendiliğinden gelen her şeyi reddetmek gerekir. Mutlaka rüsttür. Yani insanda da böyledir. Evet. Özellikle dediğim gibi böyle ciddi düşünme yapmaya çalışan filozoflar, düşünürler bununla başları beladadır. Ama mesela kadınlar da soğan soyarken, patates soyarken ellerini keserler. Neden? Çünkü oraya dikkatini verdiği zaman biyolojik akıl hemen onun aklına böyle korsan bir e, dosya Hı. gönderir. Ve o, onu o kişiyi egemenliği altına alır ve kendiliğinden bir düşünme yaparak onu sürükler gider ve sonunda da hedefinden o soğan patates hedefinden onu uzaklaştırır. E, bilimsiz hale getirir ve ne yaptığını bilmeden Sözmeye devam ederken Elini mutlaka keser hı hı. Bu yine aynı şekilde Araba kullanırken de çok olur Araba kullanırken Siz dikkatinizi Yola ve diğer şeylere Yani kendi kontrolünüzle Vermenizden Bu biyolojik akıl Rahatsız oluyor Ve onu kendisine tehdit olarak Görüyor ve aniden Sizin aklınıza Bir şey getiriyor o da münafık düşünme, o işte. münafık düşünme. Yani biyolojik düşünmeyle beşeri düşünmeyi ayırıyor münafık düşünme. Bu ayırıyor. Bu e, sofistik düşünme diyoruz ona. Hı hı. Sofistik. sofistik. Sofistik olması aklınıza sofistike şeyler getirmesindendir. Aynı anlamda yani münafık düşünmeyle sofistik düşünme. Tabii, aynı diyorsunuz. Tabii. Tabii yani sofistik düşünme. Yani bu e, insandaki sofistik düşünme tabii bir Felsefede de bir sofistik düşünme var ama yine de aşağı yukarı bu temele dayanır. Yani e, felsefenin sistemli, kurallı, ilkeli, mantık disipliniyle yapılan bir düşünme değil... ...daha çok sezgilere, duygulara e, ve batını dediğimiz e, derinliklere gidilerek yapılan bir düşünmedir. Batıni. Batıni, evet onu da biraz sonra hı hı. açıklayacağım evet. ee, buna biz hevacisül akıl diyoruz Arapça literatürde bu spam e, meyle sofistik düşünmeye hevacisül akıl diyoruz yani akla kendiliğinden gelip giden şeyler bu sizin kontrolünüz dışında olan bir şey ama bunu biri kontrol ediyor yönetiyor onu o da biyolojik akıldır şimdi bu sofistik düşünmenin bir faydası var yok değil onu diyecektim hiçbir faydası yok var, var. tabi mesela uyanıkken bile faydası var uykuda da faydası var uyanıkken mesela bir konu üzerine çok dikkatle eğildiniz bir şeyi çok düşündünüz okudunuz hatta ve çıkış bulamadınız anlamadınız ee, o asnada o işinizden ayrılıyorsunuz kopuyorsunuz gidiyorsunuz başka bir şeyle meşgul olacağınız zaman bu sofistik akıl size onun hakkında bir çözümleme getiriyor aklınıza neden yapıyor onu çünkü siz onu aşırı önemsediğinizden dolayı o okumayı, o düşünmeyi biyolojik akıl onu kendi varlığı için bir sorun olarak görüyor ve o sorunu çözüp kurtulması gerekiyor. Hı hı. O nedenle bu sofistik düşünmeyi devreye sokarak sizin aklınıza çok e, sofistik e, şahane güzel e, bir çözüm gelebiliyor, gelir. Evet bunun aynısını uyurken de yapmak lazım ee, tavsiyemiz şudur ee, uyurken uyumadan önce kesinlikle bu sofistik düşünmeye müsaade etmemek gerekiyor bizi egemenlik iyi altına almasına izin vermemek gerekiyor çünkü yattığınız zaman hele de ki diğer zamanlarda da öyle bu sofistik düşünme İnsanın hafızasının derinliklerinde, yani yüzeylerinde, ortalarında ne varsa e, sevdiğiniz, nefret ettiğiniz, zevkleriniz, dertleriniz, vesveseleriniz, evhamlarınız bunları kullanır sizin aklınıza getirir. Ve siz dalar gidersiniz ve o sofistik düşünmeyle uyursunuz. O durumda rüyalarınız mutlaka kötü çıkacaktır. Zaten rüya e, hafızadaki malzemenin e, bu biyolojik akıl tarafından e, uykuda iken e, montaj, film montajı gibi bir görev görür, öyle yapar. Onları alır birbirine kompoze eder, kompozisyon yapar, resimli kompozisyon efendim size gösterir onları. Bu da zaten şunu gösteriyor. Aslında görme işini yapan gözler değil zihindir. Tabii gece uykuda görme işi devam ediyor. Evet. Gündüz de öyledir. Gözümüzün aldığı şeyler aslında göz görmüyor. Göz onu alıyor. input veri olarak sağlıyor e, e, beyne, zihne. O da onu çözümlüyor. Şimdi böyle olunca... Uyumadan önce tavsiyemiz şudur. Derdiniz de olabilir, bir projeniz, hedefiniz de olabilir. Onun bir tanesi veya iki tanesi üzerinde konunun ilgili olduğu, özellikle bilim dalının tespit ettiği teknik bilimsel bilgileri okuyup, öğrenip, onların üzerinde düşünme yaparak uyumak lazım. Bu da sistemli düşünmem oluyor. Bu da sistemli beşeri düşünmedir. Sistemli Tabii. Düşünme. Yani sistemsiz sofistike ve sofistik münafık düşünmenin egemenliğinde uyumamak gerekir. O nedenle çünkü sofistik düşünme kendiliğinden yapılan bir düşünme. Bu kendi çıkarı uygun şekilde düşünme yapıyor. Ama siz kendinizden kaynaklanan ve sizin yönettiğiniz kontrol ettiğiniz manuel dediğiniz düşünmeyi yaparak uyursanız o konu üzerinde uyuyana kadar bir çözüm bulamadıysanız dahi rüyanızda o konu ile ilgili size çözümleme sunmaya çalışacaktır biyolojik aklınız hayal kurmakta sofistik düşünmeye mi giriyor Tabii hayal kurmak tamamen sofistik düşünme hı hı. ama şöyle kendi kontrol ettiğiniz hayal kurma o sofistik düşünmeden çıkıyor sistemli düşünmeye hı. giriyor mesela bir iş yapacaksınız o iş hakkında hiçbir bilginiz yokken hayal kurarsanız siz o anda sofistik düşünmenin egemenliğindesiniz demektir. Bu beladır. Ama e, yapacağınız iş konusunda fizibilite bilgileri elde edip onun üzerinde hayal kurarsanız bu sofistik olmaktan çıkıyor sistematik oluyor aslında o da artık biraz plan kurmaya dönmüyor mu hocam e, biliyorsunuz tabii. elinizde bilgileri var onun üzerine plan yapmak gibi bir şey artık yani hayalden de çıkıyor gibi evet, biz Bakın, yönetiyoruz ve plan önemli. yapıyoruz tabii, sizi yöneten düşünmenin esiri olmamak gerekir sizin yönettiğiniz düşünme yapmanız gerekiyor bu özellikle araç kullanırken çok önemli burada şunu da hatırlatmak lazım Bine bilimin tespiti, insan beyni aynı anda iki şeyle meşgul olamıyor. Bir işi yaparken sadece onunla meşgul olmak lazım. Mesela araba kullanırken sadece araba kullanma ile meşgul olmak lazım. Bakın araba kullanma üzerinde düşünmemek lazım da. Çünkü bir iş yaparken, bir de düşünüyorsanız iki iş yapıyorsunuz. İkisinden de hayır gelmeyecektir. Tıpkı kitap okurken de öyle. Hı hı. Kitap okurken okuyun, paragrafı, cümleyi ya da sayfayı bitirin. Ondan sonra kafanızı kaldırın, oradan ayırın, düşünme yapın. Hem okumak hem düşünme yaptığınız zaman ikisinden de hayır gelmez. Çünkü o esnada ee, sizin gözünüzü yazı da kitapta olacaktır. Okuyorsunuz, zannediyorsunuz ama hiçbir şey anlamadan aslında gözleriniz sadece hareket ediyor. Hafızanız ve zihniniz hareket etmeden satırları tüketmiş olacaksınız. Birçoğumuzun başına geliyordur herhalde hocam Herkesin geliyor. Hı hı. Aynı şekilde yolda yürürken de hiçbir şey düşünmemek lazım genellikle yolda yürürken başka şeyler düşünürüz. Evet. Bu da iyi değil. Yani sistemli olsa da iyi değil. Zaten sistemli olmasa hemen öbürü sofistik düşünme zaten gelip orada e, sizi e, istila edecektir mutlaka. Evet, sonra yüzümüzde tuhaf bir tebessüm ya da bir surat asıklığı o şekilde yürüyoruz yani aslında. Yani kendi kendine gülen, kendi kendine Hı -hı. konuşan evet durumlar öyle oluyor. Evet. Onun için yürürken sadece yoluna bakacaksın e, çukur var mı yok mu onunla meşgul olmak lazım. O nedenle e, bunları da e, bunlara yani bu e, sofistik düşünmeye beşeri aklın gidericisi yani akıl çelen olarak adlandırabiliriz. Akıl çelen. Akıl çelen evet bu aklımızı çelen hevacısul akıl dediğimiz bu sofistik düşünme e, beladır. Şimdi bu e, demin söylediğim e, uykuda bazı sorulara cevap bulmayı bakın bu 20. yüzyıl e, filozoflarından Amerikalı John Steinbeck, John Steinbeck. aynen ona değiniyor diyor ki zor gelen bir sorunu uyku komitesinin girişimiyle sabah çözüldüğü çok görülmüştür. Ama dediğimiz gibi sofistik düşünme yaparak uyumakla değil, sistematik düşünme yaparak uyursak o gece e, e, çözümü bize gelebiliyor. Öğrencilere de böyle tavsiyeler verirler. Mesela notlarınızı uyumadan önce okuyun, öyle uyuyun diye. Bu bahsettiğiniz sebepten o zaman değil mi? Yani uyumadan önce okuyun ve oradan edindiğiniz bilgiler üzerinde düşünme Düşünerek, yaparak evet. uyuyun. <gülüyor> Yoksa onu okudum, yatağa geçtim, balgın şey hüyalara. Evet. Efendim, sofistik düşünmenin ağına düştün, düşünme ee, o, değil. o okuduğun şey Hatta uyumadan önce birkaç bir şey okumak lazım Teknik bilgiler elde etmek lazım Bunların üzerinde düşünerek Düşünme yaparak Sistemli uyumak lazım Tabi sistemli düşünmenin nasıl yapıldığını Daha sonra yeri gelecek Orada onları anlatacağız Çünkü burada onun şeyi değil Yani yeri değil Şimdi sofistik toplum diye bir kavram da var. Sofistik toplum. Biyolojik duygularıyla hareket eden ve bu duyguları tatmine düşkün olan şarkıya, türkiye, eğlenceye, magazin ve teleole gibi programlara düşkün olan topluma da sofistik toplum deniyor. Yani biz sofistik toplum mu oluyoruz şimdi? Şimdi sofistik toplum her işini sofistik yapar. Hmm. Yani sofistik demek gerçek olmayan demektir. Gerçekle ilgisi olmayan, gerçeğin zıddı olan şekilde yapar demektir. Dolayısıyla ama her alanda böyle olur. Böyle sofistik toplumdan işini de sofistik yapacağı. ...gerçekten yapmayacağı... ...formalite icabı yapacağı... Efendim, ...eğitimini de öyle yapacağı... ...hatta dinini de... ...öyle yaşayacağı... ...çıkarsamasını çok rahat yapabiliyor felsefe... ...dolayısıyla... ...toplumun e, yapısını... ...ve karakterini tespit ettiğiniz zaman... E, ...sanayisini de... ...ticaretini de, ekonomisini de... ...hukukunu da... ...siyasetini de... ...her şeyini sofistik yapacaktır. Sofistik burada gerçeğin zıttı demektir. Dolayısıyla e, gerçeği görmemek, karşılaşmamak isteyecektir gerçekle. E, çünkü gerçekle karşılaştığında kendisinin gerçek dışı olduğunu göreceğinden hep gerçekten kaçar. Fakat gerçekten kaçıldıkça ...problemler büyüyor... ...çözülmüyor... ...ve geliyor bir gün... ...ama birkaç nesil sonra... ...faturası ödeniyor... ...yani bu sofistik... E, ...hayatla... ...sofistike... ...hayat yaşayanlar belki onun... ...faturasını ödemiyor... ...ama onun çocukları, torunları... ...mutlaka ödüyordur bunu... ...evet... Bunları da tabi bunlar çok e, ağır teknik e, bilgiler, konular. Ben ancak bu kadar kolaylaştırabiliyorum. E, bunların mutlaka öğrenilmesi lazım. Herkes tarafından. Ya ben vatandaşım, işte ben esnafım, ben çiftçiyim. Bana ne gerek bunlar? Diyemez kimse. E, bunlar herkesi ilgilendiriyor. Ve herkes ve herkesle beraber bütün toplum, ülke bunun faturasını ödüyordur yani hı hı. evet burada yine felsefenin tespiti demin söylediğim şeyin devamı olarak sofistik toplum dinini de şarkı, türkü, müzik ve magazin kalıplarına dökerek algılar diyor mesela örneklendirelim mi bunu etraf o örneklerle dolu şimdi versem bir örnek bazıları bozulacaktır hı hı. E, bütün uygulama tipi e, öyledir yani hı hı. düşünsellikten uzak zihinsellikten uzak tamamen duygulara çünkü sofistik düşünme duygulara hitap eder duyguları tatmin eder şimdi sofistik düşünme yapıp da rahatsız olanı görmezsiniz yani ...afin gibi uyuşturucudur yani... ...çok hoşunuza gider... ...çünkü kızdırır sizi... ...bir kızdığınız biriyle ilgili... ...sizi öyle bir kurar ki... ...kızarsınız... ...kızmak da bir zevktir... ...sevdiğiniz şeyleri aklınıza getirir... ...hayal kurdurur... ...sanki ona ulaşmış gibi zevk alırsınız... ...gülersiniz, mutlu olursunuz... ...yani duygularınızı tatmin eder... ...ama uyandığınız zaman... ...yine problem orada duruyor gerçek orada duruyor ee, ve onu hatta daha da büyümüştür. Yine onu siz çözeceksiniz. Şimdi bela geldiğinde, problem geldiğinde çözmek için hiç kimse gelmeyecektir. Bunu bilelim. Kendin kendi başına kalacaktır bu iş. İş en sonunda başa düşecektir ve sen çözeceksin onu. O nedenle önceden her şeyini bu sistematik düşünme ile yapmaya ve yaşamaya çalışmak gerekir. Çünkü gerçekler yok sayılarak yok edilemezler. Bir de gerçekler geç ve güç ama güçlü ve kalıcı olarak ortaya çıkarlar. Bu gerçeklerin gerçekliğini de bilmek lazım. Yoksa kendimizi kandırır, kendimizi uyuşturur, efendim, kendimizi eee ...bir girdabın içine sokarız... ...ondan sonra da... ...ondan sonra da... ...işte... ...en kötü ihtimalleri akıllarına getirerek... ...çözüm ararlar. Şimdi... ...bizim toplumda... ...yani... ...stres ilaçları... ...kullanma oranı... ...çok yüksek çıkıyor. Evet. Psikolojik hastalık var... ...zannediliyor... Halbuki toplumda psikolojik hastalık yok. Lojik hastalık var. Yani sistematik düşünmeme hastalığı var. Bu sistematik düşünmeme egemen olduğu için sofistik düşünme egemen oluyor ve bu sofistik düşünme de insanları e, hasta ediyor. Çok fazla yapınca da psikolojik problem olduğunu sandığımız şey mi ortaya çıkıyor? Yani problemin psikolojik olduğu sanılıyor. Hı hı. Onun için psikolojik ilaçlar alınarak tedavi edilmeye çalışılıyor. Edilmiyor, olmuyor. Halbuki yapılması gereken şey toplumun zihnine sistematik düşünme formatı çekmektir. Yani toplumun zihnine bir XP atmak lazım. İnsan kendisinde hangisi olduğunu ya da karşısındakinde hangisi olduğunu nasıl ayırt edecek hocam? Öğrendikten sonra işte biz bunları onun için anlatıyoruz. Hı hı. O zaman anlayacak yaptığı düşünmenin sofistik düşünme mi, münafık düşünme mi yoksa sistematik düşünme mi olduğunu o zaman anlayacak. Şu anda hı hı. zannediyor ki kendiliğinden gelip kafasında kendiliğinden yapılan düşünmenin asıl düşünme olduğunu sanıyor. Halbuki o korsan bir düşünmez, spam mail yani. Ee, onu onu hemen geldiği an reddetmesi lazım. Fakat tabi düşünmeyi bilmeyen, düşünmenin önemini de bilmeyen ve kendisine iç iş çıkmasını istemeyen, kendisinin bir şey yapmak zorunda kalmasını istemeyen insanlar bu kendiliğinden gelen düşünmeyi çok severler. Ama problem, o düşünme problem. Onu atmak gerekir. Reddetmek gerekir. Hiç onunla meşgul olmamak gerekir. Onun yerine ama sistematik düşünme, sistemli, beşeri düşünme, yani insanın kendisinin yönettiği, kontrol ettiği bir düşünmeyi yapması lazım. Onu da bilmiyor. Öğretilmiyor çünkü. Öğretmek lazım. Demek ki aslında toplumumuzda psikolojik sorun değil, lojik sorun var. sorun. Evet. Şimdi bu sofistik düşünmeye dayalı birkaç tane düşünme çeşidi var. Fakat bunlar da yine yani kısmen insan yönetimli, kontrollü düşünmedir ama sistematik sistemli ve mantık disiplininin kurallarıyla yapılan düşünmeler değildir İnsanlık dediğim gibi programımızın başında 5 milyon yıl aşağı yukarı bu düşünmeyi yaptı ne zamanki ilk felsefi düşünme çıktı o zaman viraja girildi ve oradan sapıldı Zaten görüyoruz, bu felsefi düşünmeye kadar ki üretilen fikirler, e, hiçbir teknolojik veya ekonomik ya da e, hukuki, siyasal, eğitimsel e, kaliteyi artıracak e, bir sonuçlar üretmediler. Çünkü belki. O günün insanlarının akıllarının çapına göre rasyoneldi onlar ama gerçek değildiler. Yani irrealist değil, irrealist idiler, realist değildiler. Real değil, değildiler, irreal idiler. Yani gerçek değildiler. Onun için de üretmedim. Dolayısıyla burada yine e, bu aklın çapıyla ilgili o söylemimizi de tekrarlamak gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. İnsanın beşeri aklının çapı beş milyon yıldır sürekli ama milim milim çok az gelişiyor ve genişliyor. Bir sonraki aklın çapının oranına göre bir önceki aklın çapının ürünleri yani bilgi ve fikir ürünleri irrasyonel olmuşlardır. Şimdi eğer ki bazı insanlar bundan 50 bin, 100 bin, 10 bin yıl önceki kendini test edebilir fikirler kendisine rasyonel görünüyorsa kendisi onları rasyonel görüyorsa ve zihni olur mu böyle şey demiyorsa o kişinin akıl çapı beş bin, on bin, yirmi bin, bin yıl öncesindeki çaptadır <gülüyor> demektir. Eğer akıl çapı genişse kesinlikle bugünden yani bugünün aklının çapına ulaşmışsa hele kesinlikle bugünden önceki fikirleri bilgileri irrasyonel görecektir. gayri makul görecektir. Makul görmeyecektir. O nedenle biz insanların çağı yakalamasını istiyorsak çağın akıl çapının ürünlerini insanlara empoze ederek dayatarak bir sonuç alınamaz. Yapılması gereken şey tıpkı bilgisayarın hard diski gibi beşeri hard diskin RAM ve byte'ını yükseltmek gerekir. Yoksa bugünün e, en son RAM ve byte terabyte olarak söyleniyor. Terabit'in, miabyte'ın e, alacağı, okuyacağı, açacağı e, dosyaları siz 6-7 kademe aşağıdaki kilobayt bir bilgisayara verirseniz onları almayacaktır. Hı. Reddedecektir. O zaman da işte sosyal çatışma doğacaktır. Yani sosyal kargaşa doğacaktır. O nedenle tavsiyemiz şudur. Böyle yapıyor ileri dünya ve böyle çıkış buluyor. İşte bazı ülkelerde geçen gün gördük 6 yaşında olan ilkokula gitme yaşını 3 yaşına indiriyorlar. Olabildiğince daha erken alarak çocuğun hard diskini orada e, yükseltmek ren ve bitini. Hı hı. Buna uğraşıyorlar. E şimdi sizin insanınızın e, böyle bir e, ren ve bitinin aklının çapının artırılması için hiçbir çabanız yok. Ondan sonra da işte patinaj yapılıyor, hiçbir sorun çözülmüyor. Allah muhafaza en sonunda bütün sorunların tabii ki faturası birikiyor. Nasıl ödenir bilemiyoruz. Evet. Hocam çocuklar erken yaşta almaya başladılar dediniz. Akıl çapını geliştirmek e, ve yani insanlar aklını geliştirmek istiyor. Bunun özel bir sebebi var mı? Tabii biraz sonra gene vaktimiz yeterse burada Can Piaget diye bir e, e, psikolog düşünür var onların onun gibi onlarca yüzlerce kafanın tespitleri var hı hı. yani çocuk ne zaman e, zihni gelişmeye başlar beşeri zihni yoksa e, doğal zihni o kendiliğinden gelişiyor ona yapacak bir şey yok zaten hı hı. o kendiliğinden oluyor ama beşeri zihin mutlaka iki yaşında ele alınması gerekiyor onları da anlatacağız ki yani çocukları olanlar, bebekleri olanlar yeni, yeni, yeni Bebek sahibi olmak isteyenler Çocuklarını böyle e, Yetiştirsinler Çok fazla soru da geliyor bununla ilgili Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz e, düşünme konusunda tabii. diye e, Şimdi hocam e, Aklı geliştirmek dedik Böyle yeni icatlar var Teknoloji ilerliyor e, Bunu nasıl değerlendirirsiniz Sürekli yetmeyen bir şey var insanla Bir şeyler icat etmek var Yani Bu neden oluyor Doğru bu çok önemli bir soru e, insanlıkla insanı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Hı hı. İnsanlığı insanlar e, üretiyor ama e, her insan değil, çok az sayıda insanlığın ortak güzergahı olarak belirlenmiş ve onu oluşturuyorlar. Ve bu insanlığın e, bir hedefi var. Bu hedefine ulaşmak için bu bütün akıl çapını genişletiyor ve genişletikçe de teknolojik ürünleri yapıyor. Nedir o hedef? O hedef yani o hedefe ulaşana kadar o hedefe ulaşana kadar bu teknolojik gelişmeler bitmeyecek. Nitekim o hedefine şu anda ulaşmadığı için de e, bu şu anda hakikaten bulup buluşturduğu, icat ettiği inovasyon yani inovasyon çok pardon invensyon, invention çok önemli ee, bununla yetinmiyor çünkü hedefine henüz ulaşmadı hedefi de şudur insanlığın kendi insanını kendi dünyasını ve kendi evrenini üretmektir doğadan bağımsız doğal şeylerden tamamen ayrı, kendi yönetebildiği, kontrol edebildiği istediği zaman istediği kadar ısıtabildiği, soğutabildiği bir e, üç tane şey üretmek istiyor. Buna da henüz ulaşmadığı için bunlar bu teknolojik gelişmeler devam edecektir. Hı hı. Yoksa şu andaki teknolojik icatlar insani hayat yaşamak için yeterlidir ama yeterli görülmüyor. Şimdi tabii sormamız gereken soru şu. Biz bunun neresindeyiz? Bunları yapan bu invention'ları yapanlarda kafalar insan kafası. E bizde de insan kafası var ve bizde bir tane bu icatlardan yapabilen yok. Bir bu icatların bir tanesi bizim değil. E şimdi bu e, insanın evreninde, dünyasında hangi insan varlığını sürdürebilecek, onu yapanların insanı varlığını sürdürebilecek, öbürleri güle güle. Sen sağ ol, ben selamet olacaktır. Şimdi biz bu e, sistematik düşünme iyi yapmamız gerekirken bizim meşgul olduğumuz düşünme biçimlerine kısaca değinelim. Tabii. Bir tanesi nostik düşünme. Nostik. Genostik. Genostik. Genostik düşünme. Buna biz Türkçe'de irfan ve hikmet diyoruz. Bakın. Sofistik düşünmenin bir çeşididir bu. ve sezgiye dayalı duygulara dayalı ve sistemsiz yapılan bir düşünmedir Sistematik yoktur o nedenle bu düşünme aynı zamanda mistik ve mitolojik düşünmedir sistemsiz ve metotsuz bir düşünmedir bilgi elde etme metodu yoktur bilgi elde etme kaynağı da yoktur. Bugün herhangi bir bilimsel bilgi, herhangi bir felsefi fikir duyduğumuz zaman sormamız gereken iki soru var. Bir, bunun bilgi elde etme metodu nedir? İki, bunun bilgi kaynağı nedir? Eğer bunlar bilinmiyorsa onlar geçersizdir. Hı <gülüyor> hı değersizdir. Onları zaten teknolojiye dökemezsin. Ayrıca okullardaki müfrede programlarında da okutmazsınız onları. Yani bugün bizim okullarda hakikaten en modern bilgi, bilimsel bilgiler okutuluyor. Okutuluyor hakikaten. Ha yani kimse öğrenmek istemiyor, ayrı bir konu. Ne gerek var, ne öğreneyim ki diyor. İşe girerken bilgiye ihtiyaç yok. Aranmıyor. İşe girdiğimde işimi yapamam için bilgiye gene gerek yok. Yani böyle bir durum var ama önemlisi şu, o çocuklarımıza bütün eğitim kademelerinde okuttuğumuz bilimsel bilgilerin ve felsefi fikirlerin hiçbir tanesi bizim ürünümüz değildir. Neden? Çünkü biz Bunlar sistematik düşünmeyle üretiliyor. Bu müfredat programındaki bilgiler, fikirler. Biz ise hep bu sistematik düşünmeden kaçarak yok irfan, yok hikmet, yok evetim o bu diye kendimizi kandırıyoruz. Evet. Felsefi düşünme ortaya çıkana kadar ki devirlerde bu irfan, hikmet, nostik. Düşünme dediğimiz düşünme, felsefi düşünme yani milattan önce binden bu tarafa doğru çıkana kadar ki Antik Mısır, Yunan, İbrani gelenekleri, Zerdüşlük ve bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini ve daha sonra da Hristiyanlığın üreten bir düşünme biçimidir. Ve onlar üretmişlerdi bunları. Çünkü henüz felsefi şey yoktu. Felsefe yoktu. Gerçi Hristiyanlık geldikten gelmeden önce felsefe vardı ama onlar da felsefeyi o şekilde felsefi ile kullanmadılar. Bunlar nereden ürettiler bu fikirleri? Dolayısıyla Gnostik düşünme bir batini düşünmedir. Yani? Evet batıni nedir? batınıya gittiğimiz zaman yani sofistik düşünmenin bir çeşidi olan nostizizmin bir diğer adı batıniliktir içsel bilgi içsel bilgidir sezgi yoluyla elde edilen bilgidir yani duygulara dayalıdır düşünlere değil yani kısmen orada bir insanın yönettiği bir düşünme var ama sistematik değil Biraz daha açtıkça göreceğiz, tanıyacağız. Batın, Arapça karın demektir. İnsanın karnına batın hı hı. denir, tabii. Dolayısıyla batını düşünmek, karından düşünmek, halk tabiriyle işkembeden atmak, <gülüyor> evet, rasyonel mesneti olmayan desteksiz bir düşünmedir. Ha bir düşünmedir, güzeldir, tamam ama Ondan ne beklediğimizi bileceğiz. Bir teknolojik icat beklemeyelim. Zaten bu düşünmeler, batını düşünmeler aşağı doğru dikey yapılan düşünmelerdir. Ve bunlar 5 milyon yıl bu icatların teknolojik hiçbirini yapamadı. Teknolojik icatları yapan, bilimleri üreten felsefi düşünmedir ve o da yukarıya doğru dikey olarak yapılan sistemli düşünmedir zor bir düşünmedir bunu yapabilmek için günde 10 saat ilgili bilim dalının bilgilerini okuyacaksınız 10 saat donların üzerinde sorgulayarak eleştirerek analitik bir şekilde sistemli irdeleyerek düşünme yapacaksınız yüzlerce soru soracaksınız yüzlerce cevap bulacaksınız ve o cevapların aralarındaki bağıntıları bulacaksınız bağlantıları bulacaksınız ama birbirinde bir, öyle değil ki oturduğun yerde hayal ve spekülasyonlarla e, bilgi kaynağı olmadan hiçbir şeye dayanmadan hı hı. buna biz irfan ve hikmet diyoruz evet Yani hocam irfan ve hikmetin olduğu yerde milattan önce binli yıllarda kalmış mı oluyor? Binli önce kalınmış oluyor. Ondan öncesinde, da öncesinde, de kalınmış öncesinde kalınmış oluyor. Kalmış. Zaten o dönemlerde bu düşünmeleri yapanlar var. Çok var. Zaten biz de alıyoruz zaten. Hı hı. Hindi, Hint kültüründe, Çin kültüründe. Bunlar var. efendim. Konfüçyüsler var, memtaolar var, başkaları da var. Ama bunlar... Ee, felsefe tarihine girdiğiniz zaman orada pek isimlerin rastlamıyorsunuz. Hı hı. Çünkü felsefenin yaptığı sorgulayıcı, irdeleyici, efendim, e, rasyonalizasyona tabi tutucu bir e, düşünme olarak görülmüyorlar. E, zaten e, tabi detayına girmek istemiyorum. Çok detayı da var. yani O tür düşünmelerde neden mi? Sebep-sonuç ilişkisi de anlatılmaz. Sadece şu iyidir, şu kötüdür. Neden iyidir, neden kötüdür? Onun üzerine de pek e, hani düşünme de yoktur. Hı hı. Ben e, bu arada tabii e, bazı e, web sayfamı da tanıtayım ki tabii. orada elimden geldiğince numune örnek olarak yani bir hı hı. teşebbüs, bir deni e, teşebbüs olarak bazı yazıları yani çağdaş anlamda bazı konuları nasıl ele almak lazım orada e, uygulamalarını yapıyorum tabii ki bir kişiyle ve bir kişinin dediğinin de son doğru son e, gerçek olmadığı belli hı hı. E, ama bir e, metodoloji göstermeye çalışıyorum orada web sayfamızın adı da Ulusal Demokrasi enstitüsü nokta.org'dur efendim orada şey yapabilirler Tabi burada her şeyi anlatamıyoruz detaylı olarak. İleride bilmiyorum programlar bitince belki bunları daha. Ama çoğu bilgileri burada anlatacağız. Evet. anlatacağız. Ama tabi bir kulaktan girene bir kulaktan çıkar. Zihinsel boğuşma işlem, düşünme boğuşma işlemi yapmak lazım ki bir şeyle oluşabilmek için. Kulaktan duyulan şeyle oluşulmaz. Çünkü genellikle kulak duygulara hitap eder. Ama bu çağımız e, düşünsel bir çağ, düşünme çağın. Zaten bu irfan ve hikmet de, nostik düşünme de, sofistik düşünme de, insanların duygularına hitap eder. Öbürü insanın zihnine, düşünlerine hitap eder. Zaten bu e, metotlarla, ki bunlar metot değil de, bu usullerle, yazılan eserlerle de e doğru dürüst e, böyle ne ahlaklı insan ne öyle kaliteli insan falan da üretilebilmiş değildir yani. İnsan haklarına saygılı, hak yemeyen, haksız kazanççı olmayan sonuçlarını da görüyoruz. Ama e, bu zihinsel ve düşünsel işlem yaparak bunları e, ele alanların ülkelerinde en azından toplumda ...bu değerlerin, kuralların egemen olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu fark da biraz da buradan kaynaklanıyor. Burada bir kez daha... ...aklın ve düşünmenin bir tanımını kısaca yapayım. Tabii. Çünkü bunları böyle öğrenmek gerekiyor. Maalesef bu konularda Türkçe kitap da pek yok. Ama İngilizce tonlarca kitap var, yüzlerce var. Ee, bu konuların Türkçesi bile anlaşılmıyor İngilizcesi nasıl anlaşacak ama birileri yapması lazım hı hı. ben elimden geldiği kadar yaptım ve e, cabında yüzlerce sayfa ve yüzlerce kitabı bazen bir cümleye indirgeyerek e, sıkıştırarak tanımlarını yapıp yapmaya vermeye çalışıyorum mesela akıl şunu bilelim akıl insanda iki tanedir biri biyolojik doğuştan gelen doğal animaldır beladır insan için bütün taciz, şiddet, tecavüz, bütün kötülükler oradan kaynaklanır. Ama bunlar o akla göre kötü değildir. Onun için hı hı. normal ve doğal şeylerdir. Beşeri akıldır bizim için önemli olan. Beşeri akıl da fikir üreten, düşünme işlemini yapan aygıttır. aygıttır. Hı hı. Yani düşünme işlemini yapan aygıt akıldır. Evet. Hocam şimdi düşünmeyi, düşünceyi ve felsefeyi hmm. de e, bizlere tekrar bir anlatırsınız. Hmm. İşte çocukta, çocukta bilsel yapının gelişimi, insanlığın insan düşünsel evrim bunları da konuşacağız evet. ama reklama gitmemiz lazım. Evet, tamam. Bunları reklamdan sonra ikinci bölümde tamam, açıklayalım. Şimdi kısa bir ara aradan sonra buradayız. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. En son akıl, düşünme, düşünce, felsefe bunların anlamlarını söylüyordunuz bize hocam. Oradan hı. devam edelim buyurun. Evet akıl düşünme işlemini yapan aygıttır. Düşünme fikir üretme işlemidir. Düşünce düşünme yaparak üretilen fikirdir. Felsefe de mantık kurallarıyla sistemli düşünme yapmaktır. Bu budur. Hı hı. Şimdi... Felsefe bilgi olmadan artık yapılmıyor. Ee, biraz sonra göreceğiz. Ee, tahtada yazdınız. Hı hı, yansıtacağız ee, biraz sonra. Hangi alanda olursanız olun o alanın önce mutlaka bilim insanı olun. Hı hı. Sonra da mutlaka düşünürü olun. Evet, Tahtada yazıyor. Yönetmenimiz evet. de alabiliyorsa eğer tahtayı. Evet. Gösterelim. Çünkü artık Atmasyon, tutmasyon, spekülasyon, e, ne dayalı e, düşünme yapmak yok. Çünkü bunların sonucu halüsinasyon görmektir. Hı hı. Yanıltıcıdır. Dolayısıyla eğer bir konuda felsefe yapılmak isteniyorsa... ...hangi konuda felsefe yapılacaksa... ...o konunun ilgili bilim dalının tespit ettiği... ...teknik bilimsel bilgileri öğrenmek gerekir. Şimdi... O nedenle daha önceki sistemsiz düşünmeye felsefe Megalo Agno'ya der. Megalo Agno'ya. Büyük cehalet. Büyük cehalet. Cahillik vardı. Çünkü bilim yoktu ki sistemli metotlu bir bilim ve evrende bulunan üç o olan olgu, obje ve olayın hiçbirinin içeriğinin, onu oluşturan gerçek bilginin farkına varamamıştı. Ancak 18. asırdan sonra bilimlerin yeniden, yeni metotla kurulmasından ve gelişmesinden sonra artık evrende bulunan 3O olan olgu, obce ve olay tanınmaya başlanmıştır. Onun için Megalo Agno'ya yani büyük cehaletin olduğu ülkelerde hiçbir zaman felsefe yapılamayacaktır. Felsefe yapılamayınca da bilim olmayacaktır. Bilim olmayınca da teknoloji icat edilemeyecektir. Burada yeri gelmişken tekrar hatırlatayım. Düşünmenin en alt basamağı edebiyattır. Şiir, roman, hikaye. O, onun bir üst basamağı sanattır. Onun bir üst basamağı felsefedir. Onun üst basamağı bilim, en son basamakta teknolojidir. Peki. Dolayısıyla eğer edebiyat sanatı, sanat, bilimi, felsefeyi pardon, felsefe, bilimi, bilim de teknolojiyi üretmiyorsa bunlar boş işlerdir. Şimdi... Kendi ülkenize bakabilirsiniz. Bunlar üretiliyor mu? Bu sonuçlar üretiliyor mu? Hele de teknoloji sonucu üretilmiyorsa bilin ki onun aşağıdakileri de yoktur. Sadece popülist e, usullerle yapılıyordur. E, popülist usuller kendi milletini sömürmek için yapılır. Hmm. Yani şimdi teknoloji yoksa diğerleri de yok mu demek yoksa bir yerde tıkanıp kalıyor mu? Hayır teknoloji icat edemiyorsanız aslında sizde edebiyat da yoktur. Hı. Çünkü edebiyat olsa gerçek edebiyat mutlaka sanatı üretir. Gerçek sanat varsa o mutlaka felsefeyi üretir. Üretmek zorunda. Yoksa ne işe yarar? ...boşuna sanat... ...ne işe yarar yani... ...insanlığın hedefini gerçekleştirmede... ...hiçbir katkısı olmaz... ...bunlar tüketicilik... ...avcı toplayıcılık işleri olur o zaman... ...habbuki bu çağ... ...icatçı çağ... ...avcı toplayıcılık yok... ...üretmek, imalat... ...ama... ...invention dediğimiz... ...invensyon dediğimiz türde bir... ...imalat, üretim, icat yani... Onun için aknoya büyük cehaletin yani bunlar yoksa o ülkede büyük cehalet var demektir. <gülüyor> Oradan da bir şey beklemeyin. Burada e, mistik düşünmeyi demin dile getirdik. Mistik düşünmeyi de kısaca şey yapalım. Çünkü nostik, mistik, sofistik tiktik bütün tiktikler aşağı yukarı e, aynıdır <gülüyor> böyledir. Sofistik düşünmenin bir çeşidi de mistik düşünmedir. Mistik düşünme esrarlı, gizemli, şifreli düşünmedir. Bu da atmosyon tutmasyondur. Fakat bizim şeylere baktığınız zaman televizyon kanallarımıza genellikle böyle mistik, sofistik, nostik e, programlar yapılır da... ...bir tane sistematik düşünme programı yapılmaz yeni yeni görüyorum düşünme işte bunu biz piyasaya sürdükten bir de e, rağbet gördükten sonra şey yapılıyor haç takma diyorsunuz ne diyorsunuz yazılıyor ediliyor konuşuluyor ağızla ama içi boş hı hı. içi boş fakat bildiğim anladığım o ki yani felsefi analiz yaparak bu toplumun düşünme işlemini yapabilir hale gelmesi istenmiyor bunu siyasete falan da kabahati bulmayalım yani bu Toplumun kolektif zih, zihniyetinin bir sonucu ve e, bu e, maalesef bu e, programlarıdır, diğer şeyleridir, ellerinde tutanlar e, bunun yapılmasını istemiyor. E, böyle toplumu e, işte sömürmeye devam edelim isteniyor. Neyse fazla ona da girmeyeceğim. Şimdi... İnsanın beşeri düşünme gelişimine geçiyoruz evet buyurun evet. şimdi insan ve insanlık demiştik demin İnsanın bir e, biyolojik yapısı var demiştik bir de e, lojik sosyolojik antropolojik yapısı var evet. şimdi bu ikisinde de düşünme gelişimi var bu konularla ilgili olan bilim insanları, mesela antropologlarla, psikologlar ama düşünür olanlar, bunların eserlerine baktığımız zaman bir insanın biyolojik olarak bir insanın ve antropolojik olarak insanlığın düşünme gelişimi aşağı yukarı aynı olmuş. Nasıl ki, şimdi bu George Fraser, e, sosyal antropolojinin kurucusu sayılır. E, 20. asırda 1941'de vefat etmiş. İnsan Tanrı Ölüm adlı eserinde şu tespiti yapar. Bir çocuğun zaman içindeki beşeri zihinsel gelişimi, insanlığın antropolojik beşeri zihinsel gelişimi ile hemen hemen aynıdır. İnsan bedeninin biyolojik embriyolojisinin evrimine paralel olarak insanın beşeri düşünsel zihni de sosyal evrim geçirerek gelişmiştir. İnsanın düşünme gelişimi denince beşeri düşünmesi kastedilir. Bunu öğrenelim lütfen. Tabi. Bir insanın beşeri düşünme gelişimi, insanlığın antropolojik beşeri düşünme gelişimiyle aynı güzergahı izlemiştir. Bunu Piaget dediğimiz bir, e, Jean Piaget bir psikolog filozof ortaya koyar. Jean Piaget, 1980'de vefat etmiş, daha yeni. Yeni, evet. Evet. İsviçreli psikolog ve düşünürdür. Bakın biri İngiliz, biri Alman, biri Amerikalı, biri İspanyol, biri Al efendim İsviçreli, biri Fransız. Hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Hepsinin hedefi insanlık. Evet. Şimdi binlerce psikolog gelip geçiyor yeryüzünden. Ama tarihe ismini yazabilenler böyle birkaç kişi oluyor. Neden? maalesef bizde böyle ismini yazabilen bir kişi yok henüz. Çünkü biz her alanda böyle yapıyoruz. Bunların işte ben de öyle yapıyorum şu anda. Başkasının ürettiği bilgileri satarak e, biz satmıyoruz neyse de yani e, e, naklederek geçinip gidiyoruz. Hı hı. Ama biz bir tane maalesef böyle üretemiyoruz. Çünkü dediğim gibi günde 10 saat Okuyacaksınız, araştıracaksınız ve o üzerinde de on saat düşüneceksiniz. Bu kestirmeci, kısa yolcu e, insanların yapacağı işler değil tabii. Ben halkıma bu Jean Piaget, Piaget teorisi olarak geçer, hı hı. çocuklarını bu bilgilerle, bu gibi bilgilerle yetiştirmelerini tavsiye ederim onu da biraz açmamız gerekecek açacağız çok açılır kapanmaz bile <gülüyor> bir daha piyaget teorisi bilme, anlama, yorumlama bilme, anlama, yorumlama baksana kaç tane kelime öğrenme eylemlerini gerçekleştirmeyi sağlayan zihinsel etkinliklerin genel adıdır İnsan böylesi zihinsel etkinlikleri yapabilen varlıktır diyor. Ney? Bilme, anlama, yorumlama ve öğrenme eylemleri. Kaç tanesini yapabiliyorsak o kadar insanız demektir. Bu teoriye göre insanda yani çocukta gelişme evrelerden geçerek olmaktadır. Özet olarak ana hatlarıyla dört tane dönem tespit eder. Hı hı. Bakın 0-2 yaş dönemi nasıl tespit edersiniz? 0-2 yaşında kadarki çocuğu üzerine hiçbir şey yazmıyor. Yazı yok, bilgi yok ama dedi ya, anlama, yorumlama, okuma hı hı. bunu yapabilmek yani. Bunu yapmış adam. 0-2 yaş arası, efendim, bu dönemde içgüdüsel hareketler gelişir, gelişiyor diyor. İçgüdüsel, yani biyolojik animal hareketler. 2-6 yaş arasında o büceleri kelime ve resimlerle simgeleyebilmeyi öğrenir ve dil kullanmaya başlar. Ben merkezcidir kendinden başkalarının bakış algılarını algılayamaz. Hı hı. Şimdi bunları bir de şunun için anlatıyorum biraz sonra, antropolojik olarak insanlığın bugüne gelene kadar geçirdiği düşünme evrelerine bakacağız. Bir çocuğun gibi mi? Yani aynı, hı hı. aynı. Ee, dolayısıyla 5 milyon yıl sonra insan olup da, Doğduğundan itibaren 70 80 60 50 30 yaşında olup da halen şu iki yaşında olmak kalmak mümkün. Kalındığında göreceğiz yani. Eğer içgüdülerle hareket ediyorsa 0 2 yaş arasında en ilkel insan yani. Somut işlemler dönemi geliyor bu 6 yaştan sonra 11 yaşına kadar 5 yıl olaylar ve nesneler hakkında mantık yürütebilir hafiften ağıra doğru somut işlemleri yapabilir göreli düşünmeye başlar bunu bizim o öbür şeylere vuracağımız zaman ekrandaki var mı yansıtabiliriz evet, ekrandaki bileyim. üçüncü düşünme evresi olan hı hı. tanrısal düşünmeye rastlıyor 0-2 yaş sihirsel düşünmeye 2-6 yaş mitolojik düşünmeye e, hakikaten çocuk 2-3 yaşından sonra kompozisyon yapmaya başlıyor e, hikaye masal üretmeye başlıyor mitolojik düşünme de zaten masal hikaye demektir hı hı. E, üretme düşünmesi demektir 11 ve sonrası için Soyut işlemler dönemi diyor. Bakın 11 yaşına kadar somut işlemler. Soyut işlemler yok diyor. Soyut 11 yaşından sonra soyut hipotezler üzerine mantık yürütebilir. Soyut şeyler, soyut kavramlar nedir bunlar? Bir de i̇şte Tanrı, hı hı. öbür dünya. E efendim, bütün soyut şeyler varsayıma dayanan, geleceğe yönelik ideolojik problemlerle ilgilenmeye başlar. Şimdi o nedenle, 11 yaşına kadar özellikle, çocuğa ezber yaptırmamak gerekir. Çünkü ezber her yaptırıldığında, Çocuğun zihinsel gelişimini donuklaştırıyor, şokluyor, katılaştırıyor, duranlaştırıyor. Evet. 11 yaşına kadar olan ki süreçte geleceğini mi etkiliyor? Yani... gelişimini etkiliyor. Gelişimini. Zihnin, aklın, biyolojik değil de biyolojik e, o kadar önemli değil ama beşeri aklın, beynin, zihnin e, gelişimini engelliyor. Hı hı. Onun için 11 yaşına kadar bilinen bilgiler, mesela okullarda okutuluyor, evren nasıl oluştuğu. Ama somut bilgiler olacak bakın. Soyut bilgiler değil. Yani Yani din eğitimi, e, tanrı bilgisi, buna girmemek gerekiyor. Girmemek orada. gerektiğini söylüyor. <Gülüyor> 11 yaşına kadar dünya, insan, evren, içindeki objeler olaylar e, hakkındaki bilimin tespit ettiği teknik bilgileri alarak onların üzerinde soru sorarak sorgulama yaparak zihnin, aklın, çapının olabildiğince genişletilmesine çalışmak gerekir. Peki felsefe hocam? Felsefe çok sonra. Bakın insanlık bile felsefeye ne zaman ulaşmış Dördüncü aşama 5 evet, milyon beş. yıl sonra <gülüyor> yani e, yetişkinlik döneminde olur yani soyuttur çünkü soyutun soyutudur yani felsefe <gülüyor> ama bu 11 yaşına kadar özellikle somut bilgiler üzerinde tahta mesela masa üzerinde somut <gülüyor> vuracaksın bak diyeceksin böyle ses çıkarıyor somut algılayacak hemen ha bu belli ses çıkarıyor ama oğlum bakma sen onun arkasında başka bir şey var dediğin zaman çocuğun zihni gelişimi dağılıyor hı hı. E, ve bozuluyor hatta ileri yaşlarda bile ezber yapmamak gerektiğini Einstein söylüyor Einstein diyor ki aklı donuklaştıran şey ezber yapmaktır o nedenle hiçbir şeyi ezberleme diyor. Ezberlemek zihni ve hafızayı donuklaştırır. Ve hakikaten çocuk yaştayken donuklaştırılan akıl ve hafıza ve zihin, profesör olduğunuzda bile camında oluyorsunuz ama halen o çapı aşamıyorsunuz. Yani o 11 yaşında mı kalıyoruz? 11 yaşında kalıyoruz evet Hı. aferin. Eğer kendi çabanız yoksa kendi çabanızla olur ama daha öncekinden kat kat misli fazla çaba harcayarak ancak olur. Daha önce kolay olacakken çünkü var olan hazır akışkan ve seyyal olan aklı zihni hafızayı siz donuklaştırıyorsunuz, taşlaştırıyorsunuz taşı üfleyerek şişiremezsiniz. Onun için bunlara göz önünde bulundurarak eğitim vermek lazım. Evet bu arada ben e, WhatsApp numaramızı paylaşacağım. 0545 357 42 13 numaralı hattan WhatsApp'tan bize görüşlerinizi belirtebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Burada yayında tek tek okumuyoruz ancak yayın çıkışı, yayından sonra hepsini okuyoruz, ele alıyoruz tüm soruları ve yayında, bir sonraki yayında bütün sorulara aslında cevap veriyoruz. Tek tek okumasak da bir sonraki programda sorduğunuz sorulara cevap bulacaksınız diyelim. Devam edelim hocam. insan düşünsel evriminden bahsediyor olacak. Evet şimdi bu evrimi ele alalım. <gülüyor> Maalesef burada da yine toplumumuza çok büyük yanlışlık yapılıyor. İnsanın biyolojik evrimiyle meşgul ediliyor insanımız. <gülüyor> Kardeşim biyolojik evrimin oluşmasında bizim bir katkımız, dahlimiz yok ki. Yani varsa şayet biyolojik evrim benim alanım değil hiç girmem hı hı. ona. Genel kültür olsun diye okurum ama eğer ben üzerinde kendim bir araştırma yapmadıysam o konuda konuşmam. Biyolojik evrimi biz yapmıyoruz. Kendiliğinden oluyorsa, oluyorsa kendiliğinden oluyor. Bizi bu ilgilendirmemeli pek fazla. Biz burada bile takılıp kalıyoruz aslında hocam. Bunu tartışıyoruz. Hani evrim teorisi okullarda olmalı mı, olmamalı mı, biyolojik evrim ama hiç düşünsel evrimden bahsedilmiyor. Kesinlikle. Adı dahi geçmiyor Aynen yani. Aynen öyle. Yani e, bütün medyada öyle. Hep bu biyolojik evrimle ilgili yıkılıyor, programlar yapılıyor. Bizim yapmamız gereken, biz yaparsak sahip olabileceğimiz olan bu sosyolojik, kültürel, zihinsel, antropolojik evrimle hiç meşgul olmuyoruz. Bununla meşgul olmamız lazım. Çünkü bu, biz yaparsak sahip olacağız ona. Yapmazsak kimse bizim için onu yapamayacak. Ama biyolojik evrimimizi birileri yapıyordur yani varsa. Yap olmasa bile bedenimiz kendiliğinden, dersimiz din dersi olmadığı için ben ...tanrı konusuna girmiyorum... ...felsefe olduğu için ben olaylara... ...felsefe açıdan bakıyorum... ...söylüyorum... ...onu din programları dolu zaten bol miktarda var... oralarda duyarlar... ...ama benden pek duymazlar onu. ...düşünsel evrim... ...mi kimse yapıp da... ...bize vermeyecektir... ...bunu biz yapacağız... ...biz yaparsak sahip olacağız... ...yapmazsak da... ...hiçbir zaman sahip olamayacağız... Şimdi o geçeceğim oraya bu arada yeri gelmişken akla dikte etme meselesinde bir e, kısaca e, öneride bulunayım. Siz siz olun aklınıza size ne yapacağınızı söylemesini dikte etmeyin. Mesela bir iş yapacaksınız değil mi? Aklınıza bana şunu yap de demeyin. Siz yapacağınız iş ile ilgili önce teknik bilgileri ilgili bilim dalının tespit ettiği teknik bilgileri alın aklınıza verin. Aklınız size ne yapmanız gerektiğinizi söyleyecektir. Bilmem anlaşılabildi mi? Ama bu çok önemlidir. Siz aklınıza sizin ne yapacağınızı size dikte etmesini söylemeyin. Ya da sizin ne yapacağınızı size söylemesini ona dikte etmeyin. Siz ona yapacağınız işle ilgili bilimle ilgili bilim dallarının tespit ettikleri teknik bilimsel bilgileri aklınıza verin. O size ne yapacağınızı söyleyecektir. Bu durumda daha isabetli karar alma imkanı doğacaktır şimdi tabi biz bütün bunlara riayet etmeden bakmadan tabi siz aklınıza e, size bir şey yapmasını söylediğiniz zaman genellikle aslında duygularınızla hareket ediyorsunuzdur sevdiğiniz sevmediğiniz taraflı bir şekilde ona diyorsunuz ki ben şunu yapayım ama bilimsel bilgiyle yaparsanız bu işi tarafsız oluyor, objektif oluyor ve daha gerçekçi oluyor. Evet. Şimdi geldik insanlığın geçirdiği beşeri düşünme evreleri. Evet. Ekranları da yansıttık. Evet. Arka ekranda da. Evet. Aslında bu da tabii bu programda bitmeyebilir. Sarkar, Sarkan'ı da gelecek hafta devam ederiz. Evet. Şimdi Auguste Comte diye bir düşünür var. Aynı zamanda sosyolog. 19. asrın düşünürlerinden tabi 1857'de ölüyor. O döneme kadar antropoloji biliminin tespit ettiği bilgiler bugün tespit edilen bilgilerinin yanında çok az. O o bilgilere dayanarak insanlığın üç düşünme evresi geçirdiğini söyler. Bunlardan biri teolojik devre, diğeri metafizik devre ve son devre olarak da pozitif devreyi zikreder. Fakat ben ondan sonra da e, üretilen antropolojik bilgileri tarayarak, inceleyerek ve irdeleyerek dokuz tane düşünme evresi ürettiğini etverisinden geçtiğini hem Hı. ürettiğini hem geçtiğini tespit ettim. Evet, Bunlar da sizin tespitiniz olabilir değil mi hocam? Bunlar benim tespitim Hı -hı. evet. Bunlar benim tespitim. Hı -hı. Bu aynı zamanda bir insanın da geçirdiği evrelerin ellerle aşağı yukarı paralel gittiğini gösteriyor. Evet. Birinci düşünme, biyolojik düşünme dedik. Bu insanda beş milyon yıl önce de vardı, bugün de var halen. Bu sürekli bu beden, doğal beden bizde olduğu sürece bu bizden ayrı olmayacak. Her zaman bizimle olacaktır yani. Sihirsel düşünme dönemine geçiyoruz. Bu bebeklik evresidir insanlığın. 0-3 yaş arası diyebiliyoruz. Bebeklik evresidir. 5 milyon yıl önce bunu insan nasıl yapmışsa bilmiyoruz. İcat etmiş ve insana monte etmiştir. Ve burada biyolojik düşünmenin dışında bir düşünme başladı. Düşünmüş. Ama bunların Tabi bugün atlarını koyuyoruz. O gün onlar bu kavramlaştırma yoktu onlarda. E, çünkü dil bile milyonlarca yıl sonra icat edildi. Yazı daha altı bin sene falan oldu icat edilelim. Bilgi elde etme metodu olarak kıyas dediğimiz, benzeştirme dediğimiz bir metodu kullanıyor. Bu kıyas diyebilirsiniz ki hocam 5 milyon yıl önceki metot bugün bizden ne ondan diyenler olabilir. Ama söyleyeyim şimdi bakın kaç kişi kıyas metodunu bugün bile kullanmıyor. Eğer bir ana baba çocuğunu başkasının çocuğuna, komşusunun, akrabasının çocuğuna kıyaslayarak bak oğlum kızım onlar adam oldu bir şey oldu sen bir şey olamadın diyorsa kıyas, kıyas ediyorsunuz ve bu kişi en ilkel metotla hayatını yaşıyor demektir ilkel dönemdeki metodu kullanıyor ve onu halen aşamadı bu bebekte de ben ve benim dışımda olanlar tabi aynen kıyas? öyle ben tabi yani bir, bir şeyi şey yapıyorsunuz merkezliyorsunuz Hızım, ama merkezliyorum tabi bilimin tespitine göre iki kişi hiçbir şeyiyle aynı değildir. Sosyolojik, antropolojik, biyolojik, efendim, e, zihinsel, hiçbir şekilde aynı değildir. Bunun için kıyaslanamaz. Hı hı. Hayal dediniz demin, bakın bu ilkel insan, ilk insan yani, o e, ve bebeklikteki çocuk hayal kurarak şey, hayal kurmaz, hayalle yaşar. Hayal pasif imagination dediğimiz pasif imgelemedir yani. Pasiftir. Dışarıdan bir rüzgar eser sizin e, hafızanızdaki bir e, malzeme, depodaki malzemeye çarpar. Bir çağrışım yapar. Budur. Yani nitekim hayal döneminde insanlık pek çok şey icat etmiştir mesela totem dediğimiz hı hı. ki daha sonra ata kültü ve e, kutsallaştırmanın temelidir fetiş fetişizm o zaman çıkardı bunu yani bir şeye aşırı bir şekilde bağlanma işte tapınma daha sonra bu temelden yükselmiştir Ondan sonra mesela ruh kavramı... ...bu çağda, bu dönemde icat edilmiştir. O zaman ruh demiyorlardı ona ama... ...animizm vardı... ...animizm anemo'dan gelir... Grekçe ...rüzgar demektir... ...esinti demektir, nefes demektir. E ruh da Arapça... ...aslında daha önce de var ruah diye... ...ruh da Arapça... ...nefes demek, gelip giden demek... Hı hı. Rüzgara da rüyah derler yani. Rüzgar esmiş, o kendisine göre bir çağrışım yapmış kafasında, hafızasında bir ona e, bir tanımlama verdi. İdrak de budur zaten. İdrayı daha önce tanımladık. Zihinde meydana gelen tanımdır. Kendine göre bir tanım yaptı ona. Yani bu sihirsel düşünmenin e, icatları hakikaten halen bile kullanılıyor yani. Ve insanlık Afrika'dayken oldu bunlar. İlk insanlık. Ondan sonra geliyoruz. Tabi bu dönemlerde e, bilgi bulmak, bu dönemlerle ilgili bulmak insanlık için baya zor. Ama her geçen gün gelişen arkeolojik kazılarla yeni yeni milim milim gıdım gıdım da olsa bilgiler bulunuyor. Arkasından geliyoruz ikinci düşünme evresi mitolojik düşünme. Buna biz çocukluk evresi diyebiliyoruz. 3-9 yaş arası. Hakikaten çocuk üç yaşına falan geldiğinde demin de şey yaptık e, somut şeyler e, üretir hale geliyor. Burada da yine kıyası kullanıyor bilgi elde etme metodu olarak bilgi elde etme kaynağına bu kez hayalin yanında tahayyülü ekliyor tahayyül aktif imagination'dır yani hayal kurmaktır kendiniz hayal kurarsınız roman yazarken kahraman olay olgu icat etmek böyle bir şeydir yani zaten mitolojik denmiş mitos efsane, masal, hikaye, destan demektir. Tabii. Bu dönemde de insanlığın bulduğu pek çok şey var. Ürettiği, icat ettiği. Mesela bir tanesi ölülerin defin işlemi. Ölüleri defnetmek. Kıyas metoduyla bunu buluyor. Nasıl yani? Bakıyor o zaman en ilk, en eski bitki buğday arpadır bakıyor ki buğdayı arpaya toprağa düşüyor seneye bitiyor ya oradan Bunlar da demiş ki yani bu çok sevdiğimiz anamızı babamızı bir de, de toprağa defnedelim belki onlar da oradan biter ha belki seni onlar da biter diye <gülüyor> defnediyorlar tabi sene geliyor bitmiyor ha dünyada insan olduğu için daha uzun zaman alacak biz yine defnetmeye devam edelim diyorlar mitekim 50 bin yıl önceki mezarlarda buğday, arpa tohumları bulunuyor, daneleri bulunuyor. Yanına o günün silahı olarak da bir silah koyuyorlar, su koyuyorlar falan yani. Hı hı. Ki e, şey olsun diye. Böyle çıktı yani. E tabi. E, fakat bu dönemde ki insanlığın en büyük icadı sanattır. Sanat. Bakın. mitolojik dönemde. Tabi yani. Sanat. E, mesela Mağaralarda, kovuklarda insanların yaşadıkları yerlerde kabartma resimler ve heykeller buluyorlar. Şahane de yapmışlar hakikaten çok ölçülü, orantılı. Efendim orada şey başlıyor. Şimdi tabii bunları, bunlar çıktığı zaman yaşayan, deneyimleyen İnsanların bugünkü torunları... ...yaşıyor... ...yani vardır... ...hepsi ölmemiştir yani... ...mutlaka çocukları... ...torunları devam etmiştir bugüne kadar... ...şimdi onların aslında... ...genetik... Ya ...biyolojik gen değil de... ...sosyolojik genle... ...bunlar aslında... ...nesilden nesile geçiyor... Şimdi mesela ailelere şu tavsiyede bulunacağım. Dikkat etsinler. Bu çok büyük bir nimettir çünkü. Eğer mesela ailenizde biri mevcudun dışında aykırı, ileri bir şey söylüyorsa onun kıymetini bilin. Onun vasıtasıyla aslında sizin de kıymetinizi bilin. Demek ki siz zamanında eskiden milyonlarca yıl önce bu düşünme Evreleri çıktığında bunları yaşayanların torunlarısınız ve siz e, birkaç milyon yıldır aslında düşünme işlemini nesilden nesile geçiren ailelerdensinizdir. Sizden filozof çıkma potansiyeli onu yaşamayanlara oranla çoktur. O nedenle onun kıymetini bilip biz de bu potansiyel var bunu değerlendirelim demek lazım hemen zındık oldun aman dinden çıktın kafir oldun diyerek hı hı. o potansiyeli heba edersen kendine de ülkene de yazık edersin kime ne olur sen öyle demenle ne olur yani kime ne olur sen kaybedersin toplumun kaybeder elin oğlu diyorum bazen hoşlanmayanlar da oluyor ama öyle oluyor elin oğlu atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Ondan sonra da gidiyorsun ona yalvarıyorsun şu silahları ver, bu teknolojik traktörleri ver diye. Yalvaracaksın yani yapacağım başka bir şey yok. O nedenle bu e, zihinsel gelişim düşünme işleminin süresiyle ilgilidir. Kim daha çok düşünme işlemi yapıyorsa onun zihni gelişiyor, gelişecektir. Toplumlar demeyelim çünkü toplumlar çok kez birbirine kabimler göçüyle karış, karıştı. Ama bugün hasbel kader Batı'da yaşayan filozoflar neden bütün batılılar filozof olmuyor da sadece birkaç kişi oldu? Mutlaka onlar. O toplumun genelinden farklı kişiler daha eskiden beri düşünme yapanların orada hasbel kader yaşayan torunlarıdırlar. Başka izahı da zordur, yoktur yani. Şimdi 50 bin yıl önce bu sanat işini aşamasını yaşamış bir insanlık varken eğer ki bir toplum veya siz 50 yıl önce sanatı helal yapmışsanız o zamana kadar sanat haram idiyse sizde sizin bunlarlarınızda 50 bin yıl var. Evet 50 bin yıl var. Evet. Nasıl telafi edeceksin bunu? Evet. Ergenlik evresine geliyoruz bu 9-15 yaş araları, 15 yaş arası buna üçüncü düşünme evresi dedim. Bu da ekrana yansıtıyoruz hocam hani e, bir eksik gidiyor gibi oluyor, biyolojik düşünme evresine de bir diye numaralandırdık ya o bizimle her zaman olan bir evre olduğu için sürekli olduğu için... Yani Onu attayarak söylüyorum. Hani burada bir mantık hatası olduğunu yok. sanmasınlar. Biyolojik düşünme birisi bizimle sürekli, sürekli ilk gelen. İlk de o vardı evet. bir süre zaten. Sadece o vardı. Bilmiyoruz Hı -hı. kaç bin sene sürdü. Evet. E, o var. O var ama bu ama o hala var. Ama tane 9 tane. Tabii Hı -hı. hala var. Öbürleri evet. de var. Yok mu? Var. Hepsi Gülsel var. Gürsel düşünme yok bu bugün? <gülüyor> <olabilirim. gülüyor> yani burada numaralandırırken yanlışlık yaptığımız sebebini. Ruh diyor ruhun severim. ne olduğunu <gülüyor> bilmiyor. Ha, böyle ruh diye kullanıyor. Ruhun ne olduğunu bilmiyor kullanıyor ben inanıyorum ki ruhu icat eden o insanlar bugünkü ruh bilmeden kullananlardan daha ilerideydi akılları kafaları bilgileri devam ediyor evet. kıyası kullanan da aynen devam ediyor Hı -hı. işte şimdi bu ergenlik evresine geliyoruz insanın e, ergenlik de aslında biyolojik olarak akıl bali dediğimiz evredir e, aklı oluşmuştur az çok ee, biyolojik olarak da artık e, e, yani kendini e, üretme şeyine gelmiştir. Yavru yapabilir hale gelmiş demektir. Bunu biz milattan önce on bine tarihleyebiliyoruz. Tanrısal düşünme dönemine. Burada insanlık yavaş yavaş bir metot icat ediyor. Tümden gelin metodu diyebileceğimiz bir metot. Evet. Burada Bilgi elde etme kaynağı hayal tahayyüle bir de duyguları ekliyor. Artık duygularını okuyabilir hale geliyor. Korkuyu, sevgiyi, sevmeyi, neşeyi, mutluluğu efendim, e, bunları da okuyabilir hale geliyor. E, Tabi evreni zaten görüyordu. E, daha önce totemi, fetişizmi icat etmişti. Böyle insan üstü bir güçün varlığına kanaat getirdi. doğaüstü üstü ve evren üstü dediğimiz bir güce ulaşınca buna daha sonra biz insanlık yani antropoloji Tanrı e, dediğinden tanrısal düşünme dönemi başlıyor. tümden gelin yani bu bizim Urfa göbekli tepedeki arkeolojik kazılarda bulunan mabedin ilk mabed olması evet. bu antropolojinin bu tespitini de destekliyor. Çünkü Tanrı ile beraber artık mabed dönemi de başlıyor. Ee, tabii o gün mabedin kullanılma amaçları ve mabedin fonksiyonları ile bugünkü çok farklı. Zaten insanlık 12 bin yıl önce bu mabet aşamasına geçti. Ondan on bin sene sonra da oradan çıktı aslında. Yani ileri dünya oradan çıktı. O aşamadan çıktı yani mabet döneminden. Efendim bu tanrısal düşünmede tabi daha sonra gelecek dinsel düşünme de var. Ondan farklı bir şeydir. Çünkü tanrısal düşünmede sadece tanrı vardır. Ve tanrının nitelikleri, sıfatları ve fonksiyonları vardır. Hı hı. Henüz tapma, tapınma, ibadet yani ibadet işte kurban. Dinler yok henüz. Yok yani dinin diğer unsurları yok. Din dediğimiz şeyin unsurları yok. Yani bu tanrı din demek değildi yani. Tanrı ayrı bir şeydir. Din ayrı bir şeydi yani. Hı hı. Şimdi bu e, tümden gelimde ve tanrısal düşünmede kim sorusu vardır tek soru var kim evreni kim yaptı insanı kim yaptı neden nasılla henüz ilgilenme yok bilmiyorum yani tümden gelimi burada nasıl açıklarız tanrıyı tüm diye mi tümden gelim şeyle artık diyorsunuz ki tanrı var hı hı. E, temel öncül ve soncül olarak tanrı var diyorsun ki tanrı var bütün düşünmelerin ve çalışmaların, bilimsel çalışmaların, düşünsel fikirlerin Tanrı'nın varlığını ispat etmeye götürmek zorundadır. Tanrı'nın varlığını çürütecek herhangi bir bulguya, realitede de rastlasan dahi onu alamazsın. Onun için taraflı, sınırlı ve güdümlü bir düşünmedir. Hı hı fakat bu kim sorusu çok önemli diyebilirsiniz ki ya hocam 10 bin sene önce demin bir beş bin yıl öncesinden kalıntının olduğunu gördük elli bin yıl öncesinden de gördük şimdi 10 bin yıl öncesinden bir kalıntı bulalım kim sorusu dedik ya hı hı. ben kimim biliyor musun sen kimsin ki kim başbakan olacak kim cumhurbaşkanı olacak diye soruyorsak biz halen tanrısal düşünme dönemindeyiz demektir en çok da buradayız galiba peki elin oğlunda ileri dünyada hiç bu sorular soruluyor mu bir başbakan gidiyor bak hüzün biri gelmiş kimse tanımıyor bile hiç önemli değil kim diyor. televizyonlarda öyle programlarda yok ya. Yani. niye kim kişici kişicilik bitti kurumculuk var kural var Değer var, hukuk kanun var, ilke var, insani değerler var. Ama biz hala kim? Değil mi benim? Kim sorusu soruluyorsa, kim üzerinde duruluyorsa, sen kimsin, ben kimim biliyor musun? Milyardlarınca on binde kişicilik. Dolayısıyla buna anakronizm deniyor on bin, elli bin, yüz bin yıl öncekini bugün yaşamak anakronizmdir. Ve bu da insanlığın kabul etmediği bir durumdur. Bu durumda olan kişilere, toplumlara da insanlık entelektüel piyasada değer vermiyor. İnsanlık entelektüel piyasasında değer vermiyor. Onun için bir İngiliz filozof işte bunlara dayanarak şöyle diyor. Büyük akıllar fikirlerle, orta akıllar olaylarla küçük akıllarda kişilerle meşgul olur. Uyuyor mu? He? <gülüyor> Uyuyor mu? Dokunuşması var mı? Evet. Buradan da akılların çapları ortaya çıkartılır bir daha tekrar edelim mi onu He. büyük akıllar fikirlerle ki çağımız fikir çağıdır zaten hı hı. felsefe değil mi zihin işidir orta akıllar olaylarla felsefe tarihi o ne dedi bu ne yaptı bak. felsefe tarihi dedikodu felsefenin hı hı. dedikodusudur yani. orta akıllar yine dedikodu ile ilgileniyor Küçük akıllarda kişilerle meşgul olur. En kötü şey kişicilik. Şimdi tabii mabetle ilgili örnek de vermek istemiyorum. Zülfiyare dokunur. Çünkü insanlığın <gülüyor> 10 bin yıl önce yaşadığı aşamayı bugün yaşamayanlar bugün bakıyorsun. Bugün yaşıyorsa her tarafı mabet dolduruyorlar. Bu tıpkı şeye benzetiliyor antropologlar tarafından. Çocukluğunda oynayamadığı oyuncaklarla yaşlılığında oynamak gibi hmm. oluyormuş. He. Yani insanlığın düşünsel evrelerine Tabii. baktığımız zaman çocukluk evresinde mabet döneminde Tabii. mi? Tabii. O dönemde o oyuncakla oynamadıysa yaşlılığında oyuncaklarla oynayarak o eksikliği telafi ediyor. Şimdi çok örnek verirsek Eğer dokunacak diyorsunuz. Ben o fazla gidme, <gülüyor> dokunur ama işte el, elin oğlu eee Toplumlara, ülkelere bu bilgilerle bakıyor ve onunla da notunu, puanını veriyor. Ondan sonra sen istediğin kadar debelen, yok biz öyle değiliz, böyleyiz de falan. Zaten bir bütünlük içinde her konuda aynı olunduğunu da görürsünüz. Tafini tıkayacak şekilde arabayı park etmekte de görürsünüz, öyle mi benim? Yolda yürürken nasıl yürüdüğüne bakarak da görürsünüz yani. Evet, bizim bu program bilelim düşünme programıdır e, felsefedir ve biz bütün olayları düşünme zihin açısından ele alırız Hı -hı. felsefe açısından ele alırız felsefenin metotlarıyla ele alırız onun için kişilerle işimiz yoktur fikirlerledir işimiz onun için dikkat ediyorsanız örnekleri de pek vermek istemiyorum çünkü o da olaylar bölümüne giriyor. Evet. Biz orta akıl da olmak istemiyoruz. Büyük akıl olmak istiyoruz. Hedefimiz odur. Olabilirsek olamazsak ayrı bir konu. Geldik beşinci aşamaya. Felsefi düşünme. Ama vakit doldu. Evet doldu çok az kaldı. Ne kadar ha. kaldı yönetmenim? Burada keselim o zaman. İki dakikamız kaldı hocam burada haftaya devam Şimdi edelim. Şimdi felsefi düşünme var, dinsel, bakılcı, bilimsel. Evet, yani, ancak yarısını yetiştirebildik. Yarısını Bunları da haftaya ele alırız. Ama isterseniz şöyle kısaca bir felsefi düşünme girebilirsiniz. Felsefi şöyle. Geçene. Evet, ilk kez insanlık hakikaten erginlik. Demin ergenlikti ya, erginlik yani böyle 15-20 yaş arası gibi. Bu deneme rastlıyor. Felsefi düşünme milattan önce binden itibaren başlıyor. Burada felsefi düşünme hakikaten insan erginlik evresinde kavramlarla öğrenme kavramlaştırma eylemlerini yapabildiği dönemdir. 15-20 yaş arası. İnsanlık da ancak 2500 yıl önce bu aşamaya ulaştı. Her şeyi kavramlarla anlayarak, kavramsallaştırarak e, ortaya koymaya başlamıştır. Burada tümden gelime tüme varım metodunu ekliyor. Tüme varım, önceden ortaya bir peşin hükümlü sonuç koymadan soncul hedef, bilim çalışıyorsan bilimsel bulguların, felsefe yapıyorsan, felsefi fikirlerin, bulduğun felsefi fikirlerin seni hangi sonuca götürüyorsa onu almak zorundasın. Mesela diyelim ki önce Tanrı vardır diye başlarsın düşünmeye. Düşündüğün akıl yürüterek yürüdüğün yolda bulduğun fikirler, bulgular seni Tanrı vardır'a götürürse onu alacaksın. Yoktur'a götürürse de onu alacaksın. Hı hı. Burada dayatma yoktur. Çünkü bu ...felsefe mantığı kullanır... ...mantıkta da... ...soncullar... öncüllerin zorunlu sonucu olmalıdır der... ...zorlama sonucu olursa o mantıksız düşünme... ...felsefesiz düşünmedir... Evet. ...hocam bunu biraz daha açarız bir sonraki ha, programda... Çabuk. ...ve zaten devamı da var şimdi... ...beşeri düşünme evrelerini bitiremedik yarısını evet. ancak işleyebilecek... ...bir sonraki programda artık buna devam edeceğiz... ...böylece noktalayalım artık... Evet. Ee, Çağdaş Düşünmenin sonuna geldik. Bir sonraki programda bu yarım kaldığımız beşeri düşünme evrelerinden bahsedeceğiz. Daha birçok konumuz olacak. Görüşünce de hoşçakalın.